Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet. Bugün iki konuya odaklanalım demiştik. Yalçın Kaya'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Cumhuriyet Savcısı mı? Yalçın Kaya'nın... Yargıtay.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 yolunda sorumlu olabileceklerini söylemişlerdi. Bir evet. bu konu var. Bir de hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimleri var. Biraz da ona değinelim demiştim. Evet. E, Yargıtay Başsavcısı'nın e, e, açıklaması e, yerinde miydi? Hakkı var mı? E, gibi tartışmaları ayrıca yapmak lazım ama artık iş o kadar Çarıl'dan çıktı ki bu e, siyasi konularda siyasi görüşlerini e, bir herhangi bir siyasi görüş beyan etmemesi gereken insanların konuşması. Şimdi eskiden askerler konuşuyordu biliyorsunuz bu konularda. E, <gülüyor> epeyden beri, <gülüyor> yani 6-7 <gülüyor> aydan beri askerlerin e, sesini duymuyoruz ve çok iyi bir gelişme bu. E, bu arada e, hatırlatayım e, epeyden beri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 bütün toplumda tartışılan, e, toplumun gündemini belirleyen bir konuşma haline gelmeye başlamıştı. Şimdi Yargıtay Başsavcısı'nın e, böyle bir görüş beyan etmesi, e, Yargıtay Başsavcısı ben bilmiyorum benzer konumda Fransa'da, Almanya'da veyahut e, İtalya'da veyahut Amerika'da önüne dava gelmeden veya kendisi soruşturma açmadan e, Yargıtay Başsavcısı konusundaki kişi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 siyasal çizgide olmamakla beraber hepsinin biraz fazla konuştuğu bir ülkedeyiz. Yani bu kadar çok konuşuptunuz iş yapıyorlar. Çok meraklı ediyorum doğrusu. Evet anayasa mahkemesi başkanı Aşım Kılıç da Kılıçdaroğlu ile polemiğe girdi falan. ilginç o gelişme. Yani bu kadar çok konuşursanız tabii elbette bir bir bir yerde polemikler başlayacaktır. Konuşmak üzere kuruluşlar değil bunlar. <gülüyor> Yapmak üzere kuruluşlar. <gülüyor>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 ee, olduğu şüpheli zannediyorum Türban'ın. Toplumun %65 veya 70'i başını öyle şöyle veya böyle başörtüsü Türban'ın örttüğüne göre ya bu toplumun %60-65'i ahlak kurallarına ve toplumun genel muhaşeriyet kurallarına aykırı davranıyor diyeceğiz. Ee, ya da öbürküler e, bu toplumdan değil diyeceğiz. <gülüyor> şöyle bir sorun karşımıza çıkabilir tabii. Ee, bunun ötesine gidildi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 şeyle ilgili konuşuyoruz. Peçeyle girdiği zaman Danıştay e, Fransa Danıştay'ın e, bu e, peçe yasayla ilgili bir e, bu yasa böyle çıkartmayın hükümete dediği bir e, karar var, bir değerlendirme var. Hükümet bunu dinlemedi. Anayasa mahkemesi evet. de sonra Fransa'da e, hükümeti e, onayladı. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde işin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 Askeri güven var ki bugün sabah ekmek aldığımızda illa bu ekmek e, belediyenin belirlediği veya Frıncılar e, Derneği'nin belirlediği gibi bilmem kaç gram mı diye ölçtürmüyoruz. Güveniyoruz. Doğru ve yanlış. E, bu güvenin test edilmesi, karşılıklı güvenin. Yani insanlar başörtüsüyle üniversiteye kızlar geldiğinde e, bu e, diğer taraftan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 bir değerlendirmesi <gülüyor> kesinlikle eee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 üniversitelere Avrupa'nın hiçbir ülkesinde, e, yok, demek ülkesinde yok demektir. Zaten 3 tane ülkede laiklik devlet e, laik değil ama ne İngiltere'de ne Almanya'da e, laiklik ilkesi e, bu başsavcının e, ifade ettiği gibi değil. Bazı yerlerde maalesef laiklik ilkesi çerçevesinde verilen mücadele. orta e, ortaokullarda ve ilkokullarda sınıflardan haçın kaldırılması mücadelesi veriliyor.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 Ee, diğer taraftan ikinci bir ilkesi var. Bu, o layıklık ilkesini daha çok felsefi layıklık olarak tanımlıyoruz. Bu felsefi layıklık ilkesi de e, kişinin e, yaşamında e, bütün referanslarını, hiçbir referansını aşkın bir ilkeden, bir din ilkesinden, e, bir aşkın ilkeden, transamantal bir ilkeden tanımlıyoruz. E,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 felsefi laiklik ilkesinin devlette hakim olması talebini görüyorum. Bunu da zaten eee dediğimiz kesim militan laiklik olarak tanımlıyor hatırlayacaksınız. Evet nereye gideceğini daha e, e, kaotik bir şekilde e, uzuyor. Nereye gideceğini göreceğiz herhalde. Yani. Ee...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 Üniversite seviyesinde öğrencilerin edindiği kazanımlar şeklinde ilerlemesini yok Başkanı İstanbul Üniversitesi'nin çanak tutmasıyla bence engelledi. Burada hala hani genelgeye yayınlaması lazımdı falan diyoruz. Ben bu işin biraz üniversite bazında öğrencilerin bazen çatışmalı, bazen haklarının e, ihlal edilmesi bedelini de göz önüne al dikkate alarak bazı yerlerde maalesef bu e, oluyor olacak <gülüyor> e, bir toplumsal kazanım yökün bahşettiği bir kazanım değil bir toplumsal kazanım olmasının sağlıklı olacağı karar ettim değil kalıcı olacağı kanat ve bir örnek teşkil edeceği kanat değil bu yüzden de yökün müdahale etmesini yanlış buldum doğrusunu söylemek gerekirse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 Evet, genelde her zaman olduğu gibi zaten hak ve hakların verilmeyip alınabileceği evet. ilkesi çok doğru bu yarınca Peki çok az vaktimiz kaldı ama iki, iki evet bu çocuğun... Avrupa Avrupa diyorum ee, hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimlerinde <gülüyor> şöyle bir Adalet Bakanlığı benim Salı günü yazdığım yazıya veya başkalarının yazdıkları yazıya da benzer standart bir Yanıt yollamış galiba bu konuda Adalet Bakanlığı'na eleştirenlere yollanan bir beş sayf dört sayfalık bir yanıtı var. Uzun uzun böyle bir girişimli olmadığını savunuyor ve kendilerinin çoğulcu bir seçim sistemi yapmak istediklerini Anayasa Mahkemesinin her seçmen bir oy verir ilkesini iptal ederek bu çoğulcu sistemi çoğulukçu sisteme dönüştürdüğünü söylüyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptalinin bu kapıyı açtığı doğru. Ee, eğer bugün e, her e, hakim bir kişiye, bir adaya oy verecek olsaydı, e, büyük ihtimalle e, birinci gelen kişi 6 bin oy alamazdı. Çünkü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 bu ilkeden hareket, niçin böyle bir ilke getiriyorsunuz? Herkese bir o ilkesi getiriyorsunuz. Çünkü seçimlerin açık bir e, liste seçimi olmasını öngörmediğiniz için. Biz e, İstanbul ikinci bölge seçmenleri olarak yanılmıyorsam, bu önümüzdeki seçimlerde 27 milletvekiline oy vereceğiz. E, Orada niye uygulamıyoruz o zaman? Her e, aday bir kişiye oy verir ilkesini. Ve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 Ben bizim üniversite seçimlerinde neredeyse yüzde seksen biliyordum kimin kime oy verdiğini ve yanılmadım da. Dolayısıyla şey daralttığınız zaman seçmen tabanını daralttığınız zaman gizli oy tabii ki gereklidir ama gizli oyun etkisi azalır.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 şu %10 barajı e, var diye Türkiye'deki seçimin gayrimeşru olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Benzeri bir durum var. Evet. Peki çok mersin bir e, şeyi e, bu, bugün yapılan son e, program oluyor. Son program. Bundan sonra açık <gülüyor> arkadaşlarıma e, elveda diyorum. Ve, e, <gülüyor> Salı günlerine e, geç. <gülüyor> pardon şakaydı <gülüyor> yaptım. Cuma'dan salıya yani e, dünya e, tersine dönüyor. Miktat Kadıoğlu Cuma'ya geliyor. Dünya tersine dönmüyor. İlk haline dönüyor. İlk haline dönüyor. Miktat Kadıoğlu da bu dönem olmuyor bizimle. Aa dönemlerde. öyle mi? Evet. Aa ben rock yapıyoruz zannetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Değil demek. Peki çok Peki, teşekkürler. İyi Ahmet İnsel Ufuk Turu I'm hurting